London, Yüz Karası Seslendiren Akın Altan Her şey bitmişti. Yuvasına ulaşmaya çabalayan bir güvercin gibi, Avrupa'nın başkentlerine varmaya çalışan Subienkov, çetin ve korkunç yolculuklardan sonra, işte burada, yurdundan olabildiğince uzakta, Rus Amerikası'nda yolun sonuna gelmişti. Elleri arkadan bağlı, Karda oturmuş işkenceyi bekliyordu. Hemen önünde karda yüzü koyun yatan ve acılar içinde kıvranan kazağa baktım merakla. Erkekler bu devle işlerini bitirmiş, onu kadınlara havale etmişlerdi. Adamın çığlıklarından, kadınların gaddarlıkta erkeklerden geri kalmadıkları anlaşılıyordu. Subiyenkov adama uzun uzun baktı ve ürperdi. Ölmekten korkmuyordu. Varşova'dan Nulato'ya kadar uzanan bu usandırıcı yolculuklar boyunca ölümle hep burun buruna gelmişti. Şimdi ölüm düşüncesinden ürkecek değildi. Ama işkenceye gelemezdi. Bu ağrına gidiyordu. Gururunun incinmesi, katlanmak zorunda kalacağı acıdan değil, acının onu zavallılaştıracak olmasından kaynaklanıyordu. Daha önce koca İvan ve diğerlerinin yaptığı gibi dua edeceğini, merhamet dileyip yalvaracağını biliyordu. Bu hiç hoşuna gitmiyordu. Yürekli ve temiz bir şekilde, gülümseyerek ve son bir jest yaparak ölüp gitmek, İşte böyle olmalıydı ölüm. Denetimini yitirmek, tenindeki acılar yüzünden ruhunun yaralanmasına izin vermek, bir maymun gibi acı, anlamsız çığlıklar atmak, Tam anlamıyla bir hayvana dönüşmek. İşte bu çok korkunçtu. Hiç kaçma şansı olmamıştı. Ateşli bir şekilde Polonya'nın bağımsızlığını düşlediğinden beri kaderin elinde bir kuklaya dönmüştü. Ta başından beri. Varşova'da, St. Petersburg'da, Sibirya'daki maden ocaklarında, Kamçatka'da, Kür hırsızlarının çılgın kanolarında kader, ona bu sonu hazırlamıştı. Şüphesiz, kendisi için, öylesine ince ruhlu, duyarlı, tutkuları derisinin altında hırsla yanıp tutan bir hayalperest, bir şair ve ressam olan kendisi için, hazırlanmış olan bu son, ta ezelden beri dünyanın temeline kazınmıştı. Daha kendisinin düşü bile kurulmamışken, kendisini oluşturan titreşimli duyarlılığın çetin ve acımasız bir yabanıllık içinde yaşamasına bu uzak gece diyarında dünyanın son sınırlarının ötesindeki bu karanlık yerde ölmesine karar verilmişti göğüs geçirdi demek şu gördüğü koca ivan ha dev koca ivan deniz korsanlığına soyunan kazak bir boğa kadar soğukkanlı, sıradan insanlara acı veren bir darbeyi, bir gıdıklama gibi algılayacak kadar sağlam bir yapıya sahip, çelik sinirli demir adam. Ama bu Nulato Kızılderililerinin eline düşünce, koca dayanıklılığından, dayanıklılığından, soğukkanlılığından eser kalmamıştı işte. Bu konuda çok başarılıydılar. Bir insanın bu kadar acı çekip de hayatta kalması inanılır gibi değildi. Koca İvan, sinirlerinin sağlamlığının bedelini ödüyordu. Diğerlerinin dayandığından iki misli fazla dayanmıştı. Subiyemkov, kazan çektiği acıları görmeye daha fazla dayanamayacağını anladı. Ivan neden ölmüyordu? Bu canhıraç çığlıklar sonu ermezse çıldırabilirdi. Ama o zaman da sıra kendisine gelecekti. Yakaga, suratında nefret dolu bir sırıtışla onu bekliyordu. Daha geçen hafta kaleden aşağı atıp suratında köpek kamçısı şaklattığı Yakaga. Yakaga onun icabına bakardı. Şüphesiz Yakaga ona daha ince işkenceler, daha özel eziyetler hazırlamıştı. İba'nın attığı çığlıklardan nelere maruz kaldığı belli oluyordu. Üzerine öşlüşen kadınlar kahkahalar atıp el çırparak geri çekildiler. Subyenko, İbana yapılan korkunç ceziyeti görünce deli gibi gülmeye başladı. Gülüşüne bir anlam veremeyen kızıl deriler şaşkınlıkla ona baktılar. Ama Subyenko bir türlü kendini tutamıyordu. Böyle devam edemezdi. Kendini zorladı, bedeninin kesik kesik sarsınması yavaş yavaş azalıp kayboldu. Başka şeyler düşünmeye çalıştı. Ve geçmişine daldı. Annesini, babasını, Benekli midilliği, Ona dans etmesini öğreten Ve gizlice Voltaire'in yıpranmış bir kitabını veren Fransızca öğretmenini hatırladı. Bir kez daha, Paris'i, Kasvetli Londra'yı, Cıvıl cıvıl Viyana'yı Ve Roma'yı gördü. Bir kez daha, Varşova'da tahtında oturan kralıyla bağımsız bir Polonya düşleyen ateşli gençleri gördü. Ah, işte uzun yolculuk böyle başlamıştı. İçlerinde hayatta kalan tek kişi kendisi olmuştu. Sen Petersburg'da idam edilen iki kişiden başlayarak, o gözüpek insanların ölümlerinin birer birer çetelesini tutmaya başladı. Bir tanesi gardiyanlar tarafından dövülerek öldürülmüş, bir diğeri aylarca yürüdükleri o kanlı sürgün yolunda kazak muhafızlarınca dövülüp işkence edildikten sonra yolda ölüp kalmıştı. Hep vahşet vardı. Kaba, hayvani bir vahşet. Hummadan, kırbaç altında ya da madenlerde ölmüşlerdi. Son ikisi kaçtıktan sonra kazaklarla girdikleri çatışmada ölmüş, bir tek kendisi karın içinde bıraktığı bir yolcunun belgelerini ve parasını çalarak Kamçatka'ya ulaşmayı başarmıştı. Vahşetten başka bir şey değildi yaşadıkları. Tüm bu yıllar boyunca yüreği resim atölyelerinde, tiyatrolarda ve saraylarda atarken, kendisi vahşet tarafından kuşatılmıştı. Hayatını kanla satın almıştı. Herkes birilerini öldürmüştü. Kendisi de o yolcuyu pasaportu için öldürmemiş miydi? Bir gün içinde iki Rus subayıyla düello yaparak ne kadar cesur olduğunu kanıtlamıştı. Kür kırsızları arasında bir yer edinebilmek için kendisini kanıtlaması gerekiyordu. Mutlaka onların arasına girmek zorundaydı. Ardında Sibirya ile Rusya arasında aşılması binlerce yıl süren bir yol vardı. O taraftan kaçamazdı. Gidebileceği tek yol... Karanlık ve buzlu Bering denizinden Alaska'ya dek uzanıyordu Bu yol onu vahşetin uç noktasına sürüklemişti Kür hırsızlarının iskorbit illetinin harap ettiği gemisinde Çalkantılı denizin dinmek bilmeyen fırtınalarının ortasında Yiyecek ve sudan mahrum kalan insanlar birer canavara dönüştü Gemiyle Kamçatka'dan doğuya üç kez gitmişti Üçünde de ancak zorluk ve ıstıraptan sonra hayatta kalanlar Kamçatka'ya geri dönmüştü. Kaçış yolu yoktu. Geldiği yoldan geri gidemezdi. Çünkü orada kendisini madenler ve Kamç'ı bekliyordu. Yeniden dördüncü ve son kez gemiyle doğuya doğru yola çıkmıştı. Gemide masalsı sıyıl adalarını ilk keşfedenlerle birlikteydi. Ama o, Kürk ganimetini Kamçatka'nın çılgın sefahat alemlerinde onlarla paylaşmak için geri dönmedi. Geri dönmemeye and içmişti. Sevgili Avrupa başkentlerine ulaşmak için yola devam etmesi gerektiğini biliyordu. Bu yüzden bir başka gemiye binip, bu karanlık ülkede kaldı. Yoldaşları Slovenyalı avcılar, Rus serivenciler, Moğollar, Tatarlar ve Sibirya yerlileriydi. Vahşilerin yaşadığı bu yeni dünyada her tarafı kana bulamışlardı. Kürk aracını vermeyen köylerin tamamını kılıçtan geçirmişler, kendileri de geminin mürettebatı tarafından katledilmişlerdi. Bu topluluktan yalnızca kendisi ve bir finli hayatta kalmıştı. Issız Aleut adalarından birinde yalnızlığın ve açlığın hüküm sürdüğü bir kış geçirmişler, bahar gelince, Şans eseri oradan geçen başka bir kürk gemisi tarafından kurtarılmışlardı. Ama o korkunç vahşet peşini hiç bırakmamıştı. Geri dönmeyi reddetmiş, bir gemiden diğerine geçmiş, sonunda güneyi keşfe çıkan bir gemiye binmişti. Bütün Alaska sahili boyunca vahşi sürülerinden başka bir şeyle karşılaşmamışlardı. Ne zaman denizden fırlayan adaların ya da sarp kayalıkların arasına demirleseler, ya bir çatışma çıkıyor, ya da fırtınaya yakalanıyorlardı. Kimi zaman gemiyi batırabilecek fırtınalarla boğuşuyorlardı, kimi zaman da korsanların barutunun kanlı meziyetlerini görmek isteyen, yüzleri savaş boyasıyla sıvanmış, çığlıklar atan yerlilerin savaş kanoları beliriyordu denizde. Bunun üzerine Güney kıyılarına, efsanevi Kaliforniya topraklarına doğru yola çıkmışlardı. Söylendiğine göre. Meksika'dan savaşarak ta yukarılara doğru çıkan İspanyol serüvenciler vardı burada. Tek umudu bu İspanyol serüvencilerdi. Onlara bir sığınsa gerisi kolaydı. Bir yıl, bilemedin iki yıl. Ne önemi vardı ki? Meksika'ya, oradan da gemiyle Avrupa'ya geçerdi. Ne var ki tek bir İspanyola dahi rastlamamışlardı. Karşılarına çıkan tek şey aşılmaz bir vahşet duvarıydı. Sanki cümle alem toplanıp yüzlerini savaş boyasıyla boyamış, gelip onları sahilden gerisin geriye püskürtmüştü. Sonunda sandallardan biri batırılıp içindeki bütün adamlar öldürülünce, kaptan seferden vazgeçmiş, yeniden kuzeye yelken açmışlardı. Yıllar geçmişti. Mihalevski Tabyası kurulduğunda Tebenkop'un emrinde çalışmıştı. Kuzkokvin vilayetinde iki yıl geçirmişti. İki yaz Haziran ayında Kotzebu geçidinin yönetimini üstlenmişti. O zamanlar kabileler takas için burada toplanıyordu. Neler yoktu ki burada. Sibirya'dan benekli geyik derileri, Diyomedi Adalarından fil dişi, Arktik kuşaktan mors derileri, ticaret yoluyla kabileden kabileye geçen garip çömlek kandiller ve bir keresinde de nasıl olduysa buralara kadar ulaşmış İngiliz yapımı bir avcı bıçağı. Subienko buranın coğrafya öğrenilecek bir okul olduğunu anladı. Norton Geçidinden, King Adası'ndan, St. Lawrence Adası'ndan, Prince of Wales Burnu'ndan ve Point Barrow'dan gelen eski moğlarla karşılaşıyordu. Bu yerlerin başka adları vardı ve uzaklıkları günlerle ölçülüyordu. Mal değiş tokuşunda bulunan bu vahşiler çok uzaklardan geliyordu. Çömlek kandiller ve çelik bıçak tekrar tekrar yapılan değiş tokuş sonucunda daha da uzaklardan gelmişti. Subienkov zorbalık ediyor, kandırıyor, rüşvet veriyordu. Uzaklardan gelen her yolu, her kabile üyesi onun karşısına çıkarılıyordu. Yabani hayvanların, düşman kabilelerin, balta girmemiş ormanların, sarp dağ geçitlerinin yanı sıra akla hayale sığmayacak hikayeler de anlatılıyordu. Ama arka planda hep mavi gözlü, sarı saçlı, şeytan gibi dövüşen ve hep kürk peşinde koşan beyaz adamlarla ilgili söylenti ve hikayeler vardı. Doğuda oldukları söyleniyordu. Doğunun çok, çok ötelerinde. Kimse görmemişti onları. Buralara ulaşan yalnızca onlara ilişkin hikayelerdi. Zor bir okuldu. İnsan tuhaf lehçelerden, gerçekle masalı birbirine karıştıran, mesafeleri yolculuğun zorluğuna göre değişen, uykularla ölçen karanlık beyinlerden coğrafya hakkında ne öğrenebilirdi ki? Sonunda kulağına gelen bir söylenti, Subiyenkova cesaret verdi. Doğuda mavi gözlü adamların bulunduğu büyük bir nehir vardı. Nehrin adı Yukon'du. Mihalovski Tabyası'nın güneyinde Rusların Kıvikpak dedikleri başka bir büyük nehir daha vardı. Söylentilere bakılırsa bu iki nehir aynıydı. Subiyenko, Mihalovski'nin yanına döndü ve Kıvikpak boyunca keşfe çıkılması için tam bir yıl dil döktü. Sonunda Rus melezi Malakov çıktı ortaya ve Kamçatka'dan gelen en azgın ve vahşi serüvenci sürüsünün başına geçti. Subiyenkov onun yardımcısıydı. Büyük Kıvik Pak deltasının labirentlerini taradılar, kuzey kıyısındaki ilk tepeciklerden başlayarak, küpeşteleri mal ve cephaneyle yüklü deri kanılarla iki ila 10 mil genişliğinde, 5 mil hızla akan hayli derin nehirde, 500 mil boyunca boğuşarak yol aldılar. Malakov kaleyi Nulato'da kurmaya karar verdi. Subiyenko, biraz daha ilerlemekte ısrarlıydı. Ancak Nulato'dan kalma fikrine çabucak alıştı. Uzun kış mevsimi yaklaşıyordu. Yapılacak en iyi şey beklemekti. Bir sonraki yaz, buzların çözüldüğü ilk günlerde, Kıvik Pak'ta izini kaybettirir, Hudson Körfezi Kumpanyası'nın ileri karakollarına ulaşırdı. Kvitpak'ın Yukon olduğu söylentisi Malakov'un kulağına gitmemiş, Subyenkov da bunu ona söylememişti. Kaleyi kurma zamanı gelmişti. İnsanlar zorla çalıştırılıyordu. Kütük duvarlar, oflayıp puhlayan Nulat Akızıldere'lilerinin iniltileri arasında yükseliyordu. Kırbaç patlıyordu sırtlarında. Ve sırtlarında patlayan kırbacı, Korsanların demir gibi ağır elleri tutuyordu. Kaçan kızıl deriller yakalanıp geri getiriliyor, kalenin önünde yere bağlanıyor. Böylece hem kendileri hem de kabileleri kırbaç cezasının ne demek olduğunu öğreniyordu. Kızıl derililerin ikisi kırbaç altında öldü. Bazıları ömür boyu sakat kaldı. Geri kalanlarsa derslerini aldılar ve bir daha kaçmaya yeltenmediler. Kale daha bitmeden havada karlar uçuşmaya başlamıştı. Sıra kürk toplamaya gelmişti. Kabileye ağır bir kürk haracı koymuşlardı. Dayak ve kırbaçlama devam ediyordu. Haracın ödenmesi için kadınlar ve çocuklar rehin tutuluyor, yalnızca kürk hırsızlarının bildiği bir vahşete maruz kalıyorlardı. Kan ekmişlerdi. Sıra hasata gelmişti. Kale gitmişti. Cayır cayır yanan kalenin alevlerinin ışığında, kürk kırsızlarının yarısı doğranmış, Diğer yarısı da işkenceyle öldürülmüştü. Yalnızca Subiyenkov'la koca Ivan kalmıştı hayatta. Karda kıvranarak yatan şeye koca Ivan denebilirse tabii. Subiyenkov, Yakaga'nın kendisine sırıttığını gördü. Yakaga'ya yaptıklarını inkar edemezdi. Gözünde kamçının izi hala görülebiliyordu. Subiyenko suçlayamazdı onu. Ancak Yakaga'nın kendisine neler yapabileceğini düşünmek hoşuna gitmiyordu. Kabilenin şefi Makamuk'a yalvarmayı geçirdi aklından. Ancak iyice düşününce bunun bir işe yaramayacağına karar verdi. İplerini koparıp dövüşerek ölmeyi düşündü yeniden. Böylesi bir son çabuk olurdu. Ama iplerini koparamıyordu. Geyik sırımları koparamayacağı kadar sağlamdı. Kafasında planlar kurarken aklına bir fikir geldi. Makamuk'a işaret edip, bu sahilin lehçesini bilen bir tercüman getirilmesini söyledi. ''Bak Makamuk'' dedi. ''Ölmeye niyetim yok. Benim gibi büyük bir adamın ölmesi aptallık olur. Doğrusu ben ölmemeliyim.'' Ben şu gördüğün leşlerden farklıyım. Bir zamanlar koca Ivan olan, şimdi acılar içinde kıvranan şeye şöyle bir bakıp ayağıyla aşağılarcasına dürttü. Ben ölmek için fazla akıllıyım. Bak, bende harika bir ilaç var. Bu ilacı bir tek ben biliyorum. Ölmeyeceğime göre bu ilacın sırrını seninle paylaşmak istiyorum. Ne ilacıymış bu? Diye sordu Makamuk Acayip bir ilaç Subienkov sırrını vermek istemiyormuşçasına Bir süre kendisiyle cebelleşti Sana anlatacağım Bu ilaçtan tenine biraz sürersen Deriyi taş gibi Demir gibi sertleştirir Öyle ki Hiçbir silah deriye işlemez En güçlü kesici alet bile olsa işe yaramaz Kemik bıçak çamur topağına döner Size getirdiğimiz demir bıçakların ucu bile hemen bükülü verir. Bu ilacın sırrının karşılığında bana ne vereceksin? Hayatını bağışlarım." dedi Makamuk tercüman aracılığıyla. Subienko alay edercesine bastı kahkahayı. Ve ölene kadar evimde kölelik edersin. Polonyalının küstah kahkahası daha da gurleşti. Elim çöz çözde konuşalım." dedi. Reis adamlarına işaret etti. Subiyankov serbest kalınca bir sigara sarıp yaktı. ''Budalaca bir konuşma bu.'' dedi Makamuk. ''Böyle bir ilaç yok. Olamaz. Kesici bir alet her ilaçtan daha güçlüdür.'' Reisin aklı yatmamıştı ama gene de kararsızdı. Kür hırsızlarının işe yarayan bir sürü şeytanlığına şahit olmuştu. Tamamen inanmamazlık edemiyordu. ''Hayatını bağışlayacağım.'' Ama köle olmayacaksın, dedi. Yetmez. Subyenko bir tilki kürkü pazarlığı edermişcesine, soğukkanlılıkla oynuyordu oyununu. Harika bir ilaçtır. Birçok kere hayatımı kurtarmıştır. Bir kızak ve yeteri kadar köpek benimle ırmağa inecek. Ayrıca, Mihalovski tabyasına varmaya bir gün kalana dek bana eşlik edecek altı avcı istiyorum. Burada kalıp bize sihirbazlıklarını öğretmelisin dedi Makamuk. Subiyenko omuz silkip sustu. Sigarasının dumanını buz gibi havaya üfledi. Ve merakla koca kazaktan geri kalana baktı. Ya bu yara izi, dedi Makamuk birden. Polonyalı'nın ensesindeki bıçak yarası izini göstererek. Kamçatka'da bir kavga sırasında almıştı bu yarayı. İlaç bir işe yaramıyor. Keskin uç ilaçtan daha güçlüymüş. Vuran adam güçlü biriydi. Subienkow biraz düşündü. Senden, hatta en güçlü avcından bile daha güçlüydü. Mokaseninin ucuyla kaza dokundu yeniden. Tüyler ürpertici bir manzaraydı. Artık kendinde değildi. Ancak büyük acılar içinde yanan canı, orası burası kesilmiş, harabeye dönmüş bedenine sarılıyor, bir türlü çıkmak bilmiyordu. Ayrıca ilaç yeterince kuvvetli değildi. Çünkü orada istediğim türden böğürtlen yoktu. Ama bu civarda ne var. Burada yapacağım ilaç çok etkili olacak. Nehre inmene izin veriyorum, dedi Makamuk. Kızak, köpekler ve sana eşlik edecek altı avcıyı alabilirsin. Çok düşündün, dedi alıngan bir sesle Subienkov. ''Koşullarımı hemen kabul etmemekle ilacıma hakaret ettin. Bu yüzden daha fazlasını talep edeceğim. Yüz tane de kunduz kürkü istiyorum.'' Makamuk, dudak büktü. Elli kiloda kurutulmuş balık. Makamuk, onaylarcasına başını salladı. Ne de olsa balık bol ve ucuzdu. ''Eki kızak istiyorum. Biri benim, diğeri de kürklerim ve balıklarım için.'' Tüfeğimi de geri vermelisiniz. Bu piyatoşunuza gitmezse, bilin ki, birazdan daha fazlasını isteyeceğim. Yakaga, reisin kulağına bir şeyler fısıldadı. İyi de, ilacının gerçek ilaç olup olmadığını nasıl anlayacağım? Çok kolay. Önce ormana gideceğim. Yakaga, şüpheli bir ifade takınan makamukun kulağına yine bir şeyler fısıldadı. İstersen, ''Yirmi avcın benimle gelebilir.'' diye devam etti Subiyenkov. ''Haliyle ilacı yapmak için gereken böğürtlen ve kökleri bulmam lazım. Sonra siz balık, kunduz kürkü ve silahımı yüklediğiniz iki kıza getirip bana eşlik edecek altı avcıyı da yani her şey hazır olunca, enseme ilacı sürüp başımı kötüğün üzerine koyacağım.'' İşte o zaman en güçlü avcınız baltayı alıp üç kez enseme indirebilir. İstersen sen kendim vurursun üç kez. Kür hırsızlarının en son ve en mükemmel sihrini Makamuk hayretten ağzı bir karış açık dinliyordu. Ama şu da var, dedi Polonyalı aceleyle. Her vuruştan sonra ilacı yeniden sürmeliyim. Balta ağır ve keskindir. Bir hata olsun istemem. İstediklerinin hepsi yerine getirilecek, diye atıldı Makamuk. İlacını yapmaya başla. Subiyenko, duyduğu sevinci bastırdı. Umutsuz bir oyun oynuyordu ve hiçbir yanlışlık olmaması gerekiyordu. Küstahça konuştu. Fazla ağırdan aldın. İlacıma hakaret ettin. Bu hakareti temizlemek için kızını bana vermen gerekiyor. Bir gözü şaşı, azı dişlerinden biri öne çıkık, hastalıklı görünen kızı işaret etti. Makamuk kızmıştı ama Polonyalı soğukkanlılığını korudu, bir sigara daha sarıp yaktı. ''Acele et'' diye tehdit edercesine konuştu. ''Acele etmezsen başka şeyler de isterim.'' Sözlerini takip eden sessizlikte bu kasvetli kuzey manzarası silinip gitti gözlerinin önünden. Yeniden yurdunu, Fransa'yı ve bir ara azı dişi öne çıkıp kıza bakınca, Gençliğinde, Paris'e ilk geldiğinde tanıştığı şarkıcı ve dansçı bir kızı hatırladı. ''Kızı ne yapacaksın?'' diye sordu Makamuk. ''Nehrin aşağılarına götüreceğim.'' Subienkov kıza alıcı gözle baktı. ''Ondan iyi eş olur.'' Hem senin kanından biriyle evlenmek ilacımın şanına yaraşır bir şereftir. Yeniden şarkıcı ve dansçı kızı hatırladı. Ondan öğrendiği bir şarkıyı yüksek sesle mırıldandı. Eski hayatı yeniden gözlerinin önünden geçti. Ama kendi anılarının resimlerine sanki herhangi birinin hayatın resimlerine bakıyormuşçasına ilgisiz, kişisellikten uzak bir şekilde bakıyordu. Reisin sesi... Sessizliği aniden bozunca ilkildi. ''Öyle olsun.'' dedi Makamuk. ''Kız seninle nehre inecek. Ama unutma, ensene baltayla ben vuracağım. Ama ben de her seferinde ilaç süreceğim.'' dedi Sübiyenko. Sanki endişesini bastırmakta güçlük çekiyormuş habalarındaydı. ''Pekala, her vuruştan sonra ilaç süreceksin.'' Kaçmayasın diye seninle gelecek olan avcılar işte bunlar. Onlarla ormana git ve ilacının malzemesini topla. Makamuk, Polonyalının aç gözlülüğüne bakarak ilacın değerli bir şey olduğuna karar vermişti. Ancak ilaçların en güçlüsü ölümün gölgesindeki bir adamın koca karı gibi pazarlığa kalkışmasını sağlayabilirdi. Polonyalı, yanındaki nöbetçilerle Ladin ağaçlarının arasında kaybolunca yakaga. Hem ilacın sırrını öğrenince onu kolayca yok edebilirsin, diye fısıldadı. Onu nasıl yok edebilirim ki, diye karşılık verdi Makamuk. İlacı onu öldürmemize izin vermez. İlacı sürmediği yerler olacaktır, diye yanıtladı Yakaga. Oralarından öldürürüz onu, mesela kulaklarından. Çok güzel, mızrağı bir kulağından sokar, diğerinden çıkarırız. Ya da gözleri olabilir. Eminim ilaç gözlere sürülemeyecek kadar keskindir. Reis kafasını salladı. Çok akıllısın Yakaga. Eğer başka şeytanca şeyleri yoksa, onu öldürürüz. Subiyenkov, ilacı için gerekli şeyleri zaman kaybetmeden topladı. Ladin ağacının iğne yaprakları, söğüt ağacının kabuk içi, huş ağacından soyulmuş bir parça kabuk, ve avcılara karın altından kazdırarak çıkarttırdığı biraz böğürtlen dahil önüne ne gelirse topladı. Donmuş birkaç kökle gerekli malzemeyi tamamlayıp kampa döndü. Makamuk ve Yakaga yanına çömelmişler, kaynayan suya hangi malzemeden ne kadar koyduğunu izliyorlardı. ''Unutmayın, ilk önce böğürtlenleri suya atacaksınız.'' dedi Subiyenko. ''Aa, evet, bir şey daha.'' ''Bir insan parmağı.'' ''Hadi Yakaga, uzat da parmağını keseyim.'' Ama Yakaga elini arkasına gizleyip kaşlarını çattı. ''Yalnızca küçük bir parmak.'' diye yalvardı Subiyenko. ''Yakaga, ona parmağını ver.'' diye emretti Makamuk. ''Etrafta yığınla parmak var.'' diye söylendi Yakaga, karın üstündeki işkence edilerek öldürülmüş insan kalıntılarını göstererek. ''Canlı birinin parmağı olması gerekiyor.'' diye karşı çıktı Polonyalı. ''Öyleyse sana canlı birinin parmağını getireyim.'' dedi Yakaga. Kazağın yanına gitti ve bir parmağını kesti. ''Henüz ölmemiş.'' dedi kanlı ganimeti Polonyalı'nın önüne atarak. ''Üstelik iyi bir parmak. Çünkü kocaman.'' Subienkov parmağı kazana atıp şarkı söylemeye başladı. Karışımın üzerine eğilmiş, Büyük bir ciddiyetle bir Fransız aşk şarkısı söylüyordu. ''Söylediğim bu sözler olmadan ilaç bir işe yaramaz.'' dedi. ''Bütün mesele sözlerde.'' ''Tamam, işte hazır. Sözleri yavaş yavaş söyle ki, ben de öğreneyim.'' dedi Makamuk. ''Denemeyi yapmadan olmaz.'' Balta ensemden üç kez sektikten sonra bu sözcüklerin sırrını söyleyeceğim sana. Ama ya ilaç işe yaramazsa diye telaşla sordu Makamuk. Subiyenkov öfkeyle ona döndü. Benim ilacım her zaman iyidir. Eğer iyi çıkmazsa bana da diğerlerine yaptıklarını yaparsın. Oramı buramı azar azar kesersin. Onu kestiğin gibi. Kaza gösterdi. İlaç soğudu. ''Şimdi enseme süreceğim. Sürerken de büyülü sözleri söyleyeceğim.'' İğrenç karışma ensesine sürerken büyük bir ciddiyetle Marsel yazın bir dizesini mırıldanmaya başladı. Bir çığlık oyunun yarıda kesti. Dev kazak, sonsuz dayanma gücü sayesinde dizlerinin üzerinde son bir kez doğrulmuştu. Koca Ivan, karda acılar içinde kıvranıp dururken Nulatolar şaşkınlıktan kahkaha atıp el çırpmaya başladılar. Gördüğü manzara Subiyenko'nun midesini kaldırdıysa da kendini tutup sinirlenmiş gibi yaptı. ''Böyle olmaz.'' dedi. ''Öldürün şunu da denemeyi yapalım.'' Hey Yakaga kes şunun sesini.'' Yakaga işini görürken Subiyenko makamuka döndü. ''Unutma çok sert vuracaksın. Çocuk oyunu değil bu. Al bakalım. Baltayı kütüğe sapla. Bakalım adam gibi vurabiliyor musun? Makamuk söyleneni yaptı. Baltayı dikkatle ve olanca gücüyle kütüğe sapladı. Kütükten büyük bir parça koptu. Çok iyi. Çarın polisi tarafından Varşova'da tutuklandığından beri kendisini kuşatan vahşet duvarını simgelermişçesine, etrafını saran vahşilerin gözlerine baktı Subienkov. Baltanı al Malkamuk. Ve orada dur. Şimdi yere uzanacağım. Elimi kaldırınca olanca gücünle vur. Dikkat et, arkanda biri olmasın. İlaç yi. Balta ensemden sekip elinden fırlayabilir. Kürk ve balıkla yüklü, köpeklerin koşulu olduğu iki kızağa baktı. Tüpeği kunduz kürklerinin üstünde duruyordu. Kendine eşlik edecek altı avcı, Kızakların yanında bekliyordu Kız nerede diye sordu Polonyalı Deneme yapılmadan önce kızakların yanına getirin onu Söylediği yapılınca Subienkov kara uzandı uyumaya hazır yorgun bir çocuk gibi başını kötüğün üzerine koydu Uzun zamandır o kadar usanç verici bir hayat sürmüştü ki gerçekten de yorgundu Sana ve senin gücüne ''Gülüyorum, ey Makamuk'' dedi. ''Vur, olanca gücünle vur'' elini salladı. Makamuk, odun kırmakta kullanılan geniş ağızlı baltayı kaldırdı. Parlak çelik, buz gibi havayı yardı. Makamuk'un başının üzerinde bir süre asılı kaldıktan sonra, Subienkov'un çıplak ensesine indi. Eti ve kemikleri kesip, alttaki kütühe saplandı. Afallayan vahşiler, kafanın kan fışkıran boyundan bir yarda kadar uzağa fırladığını gördüler. Kimseden çıt çıkmıyordu. Herkes şaşkınlıktan dona kalmıştı. Ardından, İlaç diye bir şey olmadığı kafalarına dank etti. Kür kırsızı onları aptal yerine koymuştu. Onca tutsaktan bir tek o işkence görmekten kurtulmuştu. Demek, bütün huyunu bunun için tezgahlamıştı. Büyük bir kahkaha tufanı koptu. Makamuk, utançla başını önüne eğdi. Kür hırsızı onu aldatmıştı. İnsanlara hangi yüzle bakacaktı? Hala patlyasıya gülüyorlardı. Makamuk, boynu bükük uzaklaştı. Bundan böyle Makamuk adıyla anılmayacağını biliyordu. Artık yüz karasıydı o. Bu utancın yükünü ölünceye kadar taşıyacaktı. Kabileler baharda son balığı avına çıktıklarında ya da yazın mal değiş tokuşu için toplandıklarında kamp ateşlerinin etrafında yüz karasının bir vuruşu sayesinde Kürk hırsızının nasıl da huzur içinde can verdiği anlatılacaktı. Yüz karası da kim diye sorduğunu duyabiliyordu küstah bir yeni yetmenin. Onlar da şöyle yanıt vereceklerdi. Yüz karası mı? Kürk hırsızının kellesini kesmeden önce makamuk diye bilinirdi. Son